Soy Mavi'den hepinize iyi akşamlar. E, açılışta... Şarkıyı duyar duymaz, raşı duyar duymaz konser kaydını Bu akşam neden bahsedeceğimizi anlamışsınızdır 10 gün önce hayata veda eden raş davulcusu, söz yazarı ve yazar Neil Peart'ü anmak üzere bu akşam stüdyodayım ama yalnız değilim Halit Yapar, benim 2000'li yıllardan eski iş arkadaşım Hala da çok sevdiğim arkadaşım Stüdyoda konuğumuz, hoş geldin Halit. Hoş bulduk. Nasılsın? Ee, i̇yiyim. Sen de iyisin. İyiyim. Çok o kadar uzun çok, zaman evet, oldu ki çok görüşmeyelim. Çok zaman oldu görüşmeyelim. Ama evet. biraz önce programdan önce buluştuk. Hemen e, hazırlıklarımıza döndük. Birbirimize hala hatır bile soramadık. Çünkü ikimiz de Bahsedeceğimiz konuyu çok ciddi alıyoruz. Ben Neil Peart e, hayata veda edince ilk olarak aklıma Halit geldi çünkü o yıllardan net olarak hatırladığım e, Bahtan başka besteci, e, Raştan başka grup dinlemeyen, arada bir e, duygusal bakımdan e, kendisine bir şeyler ifade ettiği için bir de Kemal dinleyen ve benim mesela Tool bile dinletmeye <gülüyor> razı edemediğim sevgili arkadaşım evet, Halitten maalesef. başkası olmaz dedim <gülüyor> <Maalesef>. bu akşam. <gülüyor> <Gülüyor> Bu sevgin sevginlerden e, geliyor Halit ne zaman başlamıştı ya Aslında ben Raş'la biraz geç tanıştım Yani üniversite yıllarına dayanıyor Daha öncesinde e, barok müzik ağırlıklı olmak üzere klasik müzik dinlerdim Rock müzikle de dinli ilgileniyordum Ama e, Rush'ı biraz daha geç tanıdım Üniversitede Aydın de bir arkadaş vardı kulakları çınlasın e, Dedi ki ya sen şu kaseti al bir dinle e, ...muhtemelen bunu seveceksin... ...gerçekten de e, dinleyince... E, ...çok gelik, gelişmiş bir... ...müzik altyapısı olduğunu fark ettim... ...böyle her yerden sesler fışkırıyor... ...sonra baktım grup üç kişi... ...bu kadar kişiden... ...bu üç kişiden bu kadar çok ses nasıl çıkıyor... ...oldukça karmaşık bir yapı var... E, ...oldukça ilgimi çekti Raş... ...ve ondan sonra e, bir numaraya yerleşti... ...benim için, yani tabii ki... ...besteci olarak yine Bah'ın üzerine tanımam... <gülüyor> <O malum. gülüyor> evet. ...ama e, Raş gerçekten... Ee, çok sevdiğim bir grup ee, tabi bu karmaşık yapı aslında şöyle bir şey de getiriyor dinlemediğin zaman çok rahatsız edici çünkü çok fazla ses var hatta bir arkadaşım yine üniversite yıllarında bir benzetme yapmıştı ee, bir tencerenin içine çatalları kaşıkları doldur merdivenden aşağı yuvarla, işte sana raş <gülüyor> yani <gülüyor> dinlemediğin zaman e, bu kadar çok ses tabi bir gürültü gibi geliyor ama burada da benim aklıma e, Bach'ın bir e, sözü geldi Notaların gökyüzüne doğru yükseldiğini görebiliyor musun? Ee, Rush'ı dinlediğim zaman ben evet notaların gökyüzüne doğru yükseldiklerini evet. gördüm. Gerçekten çok kompleks bir müzik ama hem Neil Peart'ın üstlendiği sözleri bakımından hem de müziğin kompleksliği bakımından çok geniş ve ufuk açan bir müzik aynı zamanda. Evet kesinlikle. E, açılışta e, sen seçmiştin. Aha, bunu. <gülüyor> evet, Spirit of Radio e, dinledik. Permanent Waves albümünden 80 senesinde çıkardıkları bir albüm. E, bu şarkı hani e, sana e, ithaf edelim, senin için çalmış olalım diyorum. Hatta bu şarkıyla ilgili ekşi sözlükte çok güzel bir yorum okumuştum. E, bu yorumu da burada e, aslında senin okumanı rica edeceğim. <gülüyor> Çünkü e, bu yorumun yazarı koyu maviydi. <gülüyor> Doğru. Eksi sözlükte de ifşa olduk şimdi. Görüyor musun? <gülüyor> Bak ama yok zaten gizli bir hesap değil. E, evet ben e, hem o zamanlar başka bir radyodaydım. E, Spirit of the Radio için e, işte Güne Radyo'dan yayılan Dost Selam'la başlamanın güzelliğinden den vurarak başlar şarkı. Güzel güzel anlatır radyonun hoş taraflarını ve sona saklar çuvaldızı. Stüdyo duvarların kar ilgili özlü sözler yazılıdır ve duvarlarında konser salonunun satıcıların Sesleri yankılanır Radyoların kuruluş yıl dönümlerinde çalınır bu şarkı bazen Ancak programcılar sözleri sonuna kadar aktarmayı içlerine sindiremezler Bazen de aktarmamayı Radyosuna ve durumuna göre değişir demişim Açık radyoda da bu şarkıyı epeyce çaldım Ben baktım 12 kere Bu akşam 765. Koyu Mavi Ve 12 farklı Rush şarkısını Bazıları birden çok olmak üzere çalabilmişim Fazla da yakından tanıdığım Ve fazla vakıf olduğum bir grup değil detaylarını. O yüzden de Halit bu akşam bizimle beraber e, ikinci olarak e, neyi seçmiştin? Ne dinleyeceğiz? E, ikinci olarak e, Tom Sawyer parçası. E, Rush'ın en e, kült parçaları diyelim, parçalarından birisi diyelim. E, Moving Pictures albümünden 81 senesinde piyasaya çıkmış bir parça. Ve benim için tüm zamanların en iyi parçasıdır. Tüm müzik türlerini kapsayarak söylüyorum bunu. Tabii herkesin zevki, e, görüşü farklıdır ama benim için tüm zamanların en iyi parçasıdır. Konser kaydının canlı evet. biraz önce de konser kaydı denemiştik. Evet, konser kaydı. Hatta bunu ben şöyle söyleyeyim. Çok ilginç bir giriş yapmışlar. Kısaca bundan bahsedeyim. Evet. Konserde Raş parçası Raş Tomsoy'a girmeden önce dev ekranlarda South Park çizgi filminin karakterleri görünüyor. Bunlar da e, oturup işte Rush'ın Tom Sawyer'ını çalmaya çalışacaklar ama dediğim gibi çalmaya çalışacaklar. Başlıyorlar şarkıya. Cartman sözleri uydurmaya başlıyor. Çünkü şarkının sözlerini bilmiyor. <gülüyor> e, Mark Twain'in Huckleberry'in romanı vardır bilirsin. Evet. Şarkıda, o romandaki e, daha doğrusu o romanı anlatmaya başlıyor. Şöyle diyor. Tom Sawyer adında bir modern zaman savaşçısı buraya kadar doğru. Şey i̇şte bir zenciyle beraber bir sala bindiler, nehrden aşağı doğru gittiler falan gibi bir şeyler saçmalamaya başlıyor. Arkadaşı Kayalda durduruyor, bir dakika bir dakika ne yapıyorsun? Bu sözler böyle değil diye kızmaya başlıyor. Kartman da sözler böyle çünkü kitabı okudum diyor. Kayalda aptal çocuk bu söylediğin tam söyler değil Hakul Berifin kitabı diyor. Neyse ki. E, kavga sonuçlanıyor. Parçayı baştan alıyorlar. Bu sefer gerçek Rage çalmaya başlıyor. Konseri izleyenler için de hoş bir sürpriz olmuş. O zaman şimdi e, bu Snakes and Arrows e, Tour DVD'sinden Hollanda'da kaydedilen haliyle Tons of dinleyelim raştan. Right, here we go people. Let's get this party started. And a one, and a two, and a one two, three, a One two, three. the right lyrics, fat ass. Tom Sawyer built a raft and floated down a river with a black guy. I read the book. That's not Tom Sawyer, that's Huckleberry Finn, stupid. I am Geddy Lee, and I will sing whatever lyrics I want. Just start the song again, and this time, do it right. Fine. And a one, and a two, and a one, two, three, a one, two, three. Tom Sawyer, Rush'tan dinledik. Bu akşam 10 gün önce aramızdan ayrılan e, Rush davulcusu söz yazarı, e, Neil Peart'ı anıyoruz. E, stüdyoda konuğumuz olan Halit Yapar'la birlikte Tom Sawyer'la ilgili e, e, Evet, pardon, gibi uyar, <gülüyor> gibi evet. Oldu mu? Tom Sawyer e, parçası dediğim gibi benim için tüm zamanların en iyi parçası. E, bu parçayı ben 2017 senesinde kaybettiğimiz sevgili arkadaşım Mert Önder'in ...anısına e, ithaf etmek istiyorum... ...yani onun için çalmış olalım... E, ...neden derseniz... E, ...bu parçada bahsedilen Tom Sawyer... E, ...Tom Sawyer karakteri ile... E, ...bizim Mert'in... E, ...karakterinin çok benzeştiğini... ...düşünüyorum, kendisi de yine... E, Raşı çok severdi... ...belki favori grubu değildi ama... E, ...Rash'ı ve e, diğer kaliteli müzikleri... ...çok severdi, dolayısıyla... ...bu parçayı da Mert için çalmış olalım... E, Şarkıda bahsi geçen Tom Sawyer ise e, şöyle bir karakterdir. Yeni dünya düzenine karşı ayakta durmaya çalışan modern zaman savaşçısı olarak adlandırılır. Aklına ne bir tanrıya ne de bir devlete kiralamamıştır. Hep mutludur ama hiçbir zaman tatmin olmaz. Bilir ki değişiklikler kalıcı değildir ama değişikliğin kendisi kalıcıdır. E, bu arada e, Rush'ın bütün e, sözleri Nilpöre'te ait. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Bunu da Snakes and Arrows turundan dinledik 2008'de çıkan ve Hollanda'da kaydedilmiş bir konserden alınmıştı dinlediğimiz kayıt. Şimdi neyi seçtin dinlememiz için? Şimdi Analog Kid parçasını seçtim. 82 yılında piyasaya çıkan Signals albümünden. Bu parçanın benim sevdiğim tarafı klasik hard rock soundunda... Ve dinlemesi kolay bir parça. E, genelde Raş'ın parçaları biraz dinlemek gerektiren parçalardır. Bu biraz daha e, kolay dinlenebilecek bir parça. Tek e, zaman ölçüsünden oluşuyor. Ama seyircileri coşturan bir parça. Hatta e, YouTube'da izlerken aşağıda bir yorum gördüm. Bir salon dolusu yetişkini ilk notadan itibaren heyecanlı çocuklara çeviren parça diye. E, burada da bahsi geçen... E, ...çocuk yani analog kid... ...naif bir çocuktur. Aynı albümde... ...Digital Man e, parçası vardır. Digital Man'de... E, ...bunun zıttı olarak işini bilen... ...ortam adamı şeklinde birisidir. E, analog kid de... ...naif bir çocuk. Ve yine... E, ...bu parçada bahsi geçen... E, ...Ceylan gözlü, güneş yanığı... ...bacakları olan kız... ...aslında Nil'in yaz kampında gördüğü... ...ve e, aşık olduğu... ...bir kıza e, nasıl diyeyim... ...ithaf edebilmiştir. <gülüyor> Ee, yani bu parçada Neil'in çocukluk anıları ve aklında kalan görüntülerden e, oluşan yansımaları görebiliyoruz bu parçada. 2013 yılının e, konserinden alınma bir parça. E, buradaki gitar soloya da özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. E, Alex Lifeson burada gerçekten en iyi gitar sololarından birini veriyor. Parçanın tamamında zaten performansları çok iyi... Ve bu adamlar bu e, performansı verdiklerinde 60 yaşın üzerinde olduklarını da hatırlatayım. Gerçekten. 2013 yılından bir evet, kayıt. Evet, 2013 çünkü. yılından. The Analog Kedi dinleyelim o zaman. Ee, Rush grubundan. Ee, 2013 yılı kaydı, konser kaydı. Çok Song that goes back to our Signals album. This is the kid. This is the analog kid. Diana Lockheed, raştan dinledik. Ee, gene canlı kayıttı. 2013 yılından e, şarkının 30. yılı için, yılında galiba değil mi? Evet, 30. Onu. yılı için. Şimdiden onu e, seçmişti, oradan kopya çektim. Evet. Çekti. <gülüyor> evet. Ee, şimdi biraz da e, Neil Peart'in hayatından, hakim olduğundan bahsedeyim istersen kısaca. Evet. ...1952 yılında Kanada'da doğuyor ve 12 Eylül'de doğuyor ve Başak Burcu. Ben de Başak Burcu olduğum <gülüyor> için e, Nil'in benim e, kalbimde ayrı bir yeri var. E, neyse anılarında mutlu bir çocukluk geçirdiğini söylüyor. Dört kardeşin en büyüğü ergenlik yıllarında bir radyo alıyor. Bol bol müzik dinlemeye başlıyor. Başta piyano dersleri de alıyor ama pek hoşuna gitmiyor. Daha sonra bateri ilgisini çekiyor ...eline geçirdiği çop stiklerle bulduğu her şeye tıkır tıkır vurarak ses çıkarmaya başlıyor. Ailesi bu durumu görünce barış çocuğa bir baget alalım deyip <gülüyor> e, bir çift baget veriyorlar... ...ve diyorlar ki eğer bir sene boyunca e, bu tutkuna bağlı kalırsan sana bir batary seti alacağız. E, Nil de aynen devam ediyor ve e, 14, 14. yaş gününde bir batary seti alıyorlar ve hemen ders almaya başlıyor... Aynı sene e, okul gösterisinde yer alıyor. Daha sonra muhtelif yerel gruplarda çalmaya başlıyor. 18 yaşında Londra'ya gidiyor. Tabi o zamanlar için hani rock müziği merkezi İngiltere Hı -hı. daha ziyade. E, fakat orada işler çok yolunda gitmiyor. Ve ondan sonra tekrardan Kanada'ya geri dönüyor. Ve babasının yanında traktör parçaları Hı -hı. satmaya Hı -hı. başlıyor. Bilmiyorum. Geçimini sağlamak için. Ufak tefek e, şeylerde, gruplarda da çalıyor ama... E, 74 yılına kadar e, çok fazla e, bir nasıl diyeyim başarısı yok diyebilirim. 74 yılında e, Rush grubu bateristlerini değiştirmek istedikleri için e, bir şey açıyorlar nasıl diyeyim ilan veriyorlar diyeyim. Rush'un alt altıncı e, yıl 68 yılında evet aslında 68 yılında kuruluyor e, Gedili bass e, ve Alex, Alex Larson'da, Larson'da gitar gitar'da. da gitarda. E, ...tabii de e, vokal mecburiyetinde kalıyor... E, ...çünkü hiçbir grup elemanı söylemek istemiyor... ...aynı şekilde... E, Nil de Raş'a girdikten sonra söz yazmak zorunda kalıyor. E, çünkü diğerleri hiç hevesli değiller söz <gülüyor> yazmaya. Bir evet bir aslında. <gülüyor> e, sesi hakkında aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Evet. Yok zaten kendi <gülüyor> de diyor. Yorum çok müthiş. E, evet ilk yıllarımda e, sözüme yapılan e, sesime yapılan her hakaret için bir e, peni atsaydım e, kutuya. <gülüyor> şimdi milyoner olmuştur. İyiyordum çok güzelmiş. <gülüyor> evet kendini bilmek gibi erdem yoktur diye <gülüyor> ekleyelim. <gülüyor> evet. Evet yani ondan sonra şey Nil tabii söz yazmaya devam ediyor ve tabii edebiyatı olan merakı, merakı dolayısıyla da söz yazarlığı neredeyse bateri virtüözünün önüne geçecek kadar çünkü gerçekten çok anlamlı çok güzel sözleri var. Evet gerçekten. Bir de Nil'in hayatında acı olaylar da gerçekleşiyor evet. maalesef. 97 yılında bir turne dönüşü bir telefon alıyor ve 19 yaşındaki kızı Selena'nın trafik kazasında öldüğünü söylüyorlar. 10 ay sonra eşi Jacqueline de kanserden vefat ediyor. Maalesef böyle üzücü olaylar var. Ondan sonra müziği bırakıyorum beni artık emekli kabul edin evet, doğru. diyerek ayrılıyor. Ve Kuzey ve Orta Amerika'yı Amerika kapsayan 88 bin kilometrelik bir motosiklet turuna katılıyor. Daha sonra e, bunun bir kitabını da yazıyor hatta. Ghost Rider değil evet, mi? Ghost o, Rider. Yazsın, evet Ghost Rider. Daha sonra 2000 yılında Carrie Nuttall'la evleniyor. Ve 2009'da da Olivia Lewis isimli bir kızları Küçükmüş oluyor. Küçükmüş bayağı hayattaki çocuğu. Evet. Ben 10 yaşında evet. şu anda ben bilmiyordum o kadar küçük Evet, maalesef Evet maalesef çok oldu. küçük yaşta babayı kaybetmiş. Evet evet. 67 Arke yaşında kendisi de zaten evet, çok genç şey kendisi de çok genç ee, yani erken bir ölüm hmm. ve böyle kıymetli bir birisinin ölümü Öyle herkes için çok üzücü. Gerçekten çok. Bütün müzisyenler o konuda çeşitli yayınlar yaptılar. Ee, herkesin paylaştığı ortak duygu gerçekten. Evet evet. Üzüldü. Evet şimdi e, bir parça daha e, seçtim ben. Evet ne, neyi seçmiştin? Wyeth hmm, parçası. Doğru. Ee, bu parça Rush için, bütün grup üyeleri için kendileri açısından en önemli, en önemli parça olduğunu söylüyorlar. Ondan da kısaca bahsedeyim Daha çok istersen. Iyi Şeyin e, havalimanının kodu evet, değil mi? Evet. Aslında YYZ harfleri e, Toronto havalimanının e, kodu. Bir gün e, lo studiodaki kebekteki stüdyodan dönerken, Toronto'ya dönerken küçük bir uçaktalar. Ee, pilot e, şeyi, identifier denen bir cihaz vardır hani hmm. e, uçağın e, şeye yaklaşırken nasıl diyeyim havaalanına yaklaşırken hmm. doğru tonda e, doğru istasyonda olduklarını anlamaları için bir Morse kodu yayınlar ve Morse kodu da YYZ yani hangi havaalanına yaklaşıyorsanız hmm. onun Morse kodu duyulur. Yani mesela İstanbul Havalimanı işte e, LTBA'dır bizim hmm. bildiğimiz e, veya havaalanın ismine benzer evet, kodlar değildir enteresim. bunlar. Neyse de bu parçanın en başında YYZ parçasını bilenler bilir. Nil'in çanla çaldığı melodi aslında. Nil arkadan bu morse kodunu duyuyor. Ya bu çok güzel bir melodi. Hani bundan bir parça çıkarır mıyız çocuklar diyor. Sonra dönünce üzerinde çalışıyorlar ve gerçekten de YYZ ortaya çıkıyor. Bu parça hani böyle çok belirgin melodileri olan çok akılda kalıcı melodileri olan bir parça değil. Ama e, tamamen serbest formatta hazırlanmış. Tamamen kendi içlerinden geldiği gibi e, ortaya çıkardıkları bir parça. Diğer bir özelliği de e, şöyle not düşüyorlar. Bu parça bizim için eve dönüşün sembolüdür. Ha, Çünkü ilginç, evet. e, mesela bir sürü yerde seyahat ediyorlar. Valizlere çeşitli etiketler yapıştırılıyor. Nereye gidiyorlarsa onun etiketleri. Hı -hı. ki hani valizler ona göre yönlendiriliyor. Ne zamanki valizlerimizde YYZ harflerini görüyoruz. O zaman eve döndüğümüzü anlıyoruz ha, çok güzelmiş, şeklinde evet. bir yorumları var. Evet. O zaman e, bir konser albümü bu Exit Stage Left 1981 yılında çıkan konser albümünden dinleyeceğiz bunu değil mi? Aslında evet. e, şarkının orijinali e, 1981'deki Moving Pictures, moving Pictures albümünde evet, doğru ama diyorsun. biz Aha, bu Exit Pictures. Stage Left albümünden dinleyeceğiz. Evet canlı e, olarak live olarak dinliyoruz. Ya inanılmaz bir kayıttı gerçekten. Belki canlı oluşu da bunda çok etkili mutlaka ama zaten parçanın kendisi eee mü müthişti. E, y, y Z e, Rush'tan dinledik. Hem bass'ta eee hem, de... hem Alex Lifeson gitarda, hem Neil Peart davullarda e, vurmalarda da evet. müthişti. Vurmalıyla bir giriş vardı. Çok evet, çok hoştu. işte yeze -ye e, Mors kodunun aslında e, zile dökülmüş hali evet, diyelim. Sonradan davullarla da aynı evet, şey devam ediyor. Da evet, çok e, inanılmazdı. Çok iki, iki, iki kuple aynı şekilde devam etti. Sololar da müthişti. Bu dinlediğimiz Hı. sözsüz bir e, parçaydı ama esasen e, bu akşam e, on gün oldu. Aramızdan ayrılalı andığımız Neil Peart e, söz yazarlığıyla da öne çıkıyor. Edebiyat, mitoloji, felsefe, bilim, kurgu e, sözlerinde çok ağırlık taşıyor değil mi? E, Şarkı evet. sözleri de çok ilgi çekici. Evet, çok doğru diyorsun. Yani edebiyata çok meraklı, okumaya çok meraklı ve tabii bu tamamen sözlerine de yansıyor. Dediğin gibi mitoloji, felsefe vesaire çok değişik ve akılda kalıcı sözleri olabiliyor. Özlü sözleri çok fazla Hatta benim için yani ben gezmeyi çok seviyorum biliyorsun. Evet, gezi notları diye de bir e, ruhun evet. var. Devam ediyor evet, bir kadarıyla. E, gezi sistem de var. E, tabii Türkiye'nin herhalde %80-90'ını dolaşınca insan... Evet. ...ister istemez bir e, gezgin ruhuna giriyorsun. E, şöyle bir e, sözü var. Gezmenin amacı varmak değildir. Yani point of journey is not to arrive. Şeklinde söylediği bir şey var. Ben bunu çok sevdim. Gerçekten gezgin bir kişi... Bir yere varmaktan ziyade yolda, yolda olmayı. Doğru, evet doğru. bu son zamanlarda böyle herkesin çok sevdiği bir şey. Tabii gezme imkanları da kolaylaştıkça artık. Neyse yani dediğim gibi sözleri çok çarpıcı ve etkileyici sözleri var. Burada yedi tane kitap çıkarmış. Hem gezi izlenimleri ve bu gezide yer alan düşünceleri, duyguları vesairelerden oluşan e, ...kitapları kurgu, var. Kurgu kitapları da var değil mi? E, kurgus, kurgu olanlar ha, da var. Gezi evet. notları ya da... E, tabii tabii. Değil e, değil e, mi? Kurgu kitapları da var. E, ama dediğim gibi... ...yani sadece bateri ...virtüözlüğüyle değil, aynı zamanda... ...söz yazarlığı ve edebi yönüyle de... E, ...fazlasıyla öne çıkan... ...bir kişinin Neil Hatta şimdi dinleyeceğimiz... E, ...şarkının da... ...sözleri önemli. Evet, oldukça... E, ...önemli. E, şöyle ki... ...parçanın adı Natural Science... Ee, i̇nsanlığın hani teknoloji yüzünden doğayı unutması ve sırt çevirmesi üzerine e, bir parça ilk mikroorganizmalardan günümüz insanına geliş hikayesi diyebiliriz. Ee, başlıca hani e, vurucu sözler şu şekilde öylesine büyük bir karmaşık çarka girdik ki e, sebep sonuç ilişkimizi kaybettik. E, doğayı ehlileştirdiğimiz ya da doğaya hükmettiğimiz gibi bilimi de ehlileştirmemiz lazım. Gerçekten şimdi genetik organizmalar bilmem neler işte hava kirliliği vesaire biraz da bilim yüzünden olan şeyler aslında bilimin kontrolsüzlüğü yüzünden olan şeyler. E, diğer bir söylediği şey de mesela sanat bir ifade biçimi olmalı. Pazarlama kampanyası değil. Ve bence en çarpıcı söz ise şu dürüst insan nesli tükenmekte olan bir türdür. ...acaba bu yok olma... E, ...sürecinden kurtulabilecek mi? Evet, ilginç hakikaten. Bir de e, bir şey daha eklemek istiyorum. Bu dinleyeceğimiz parça... E, ...yine Rush'ın biraz karmaşık yapıya... ...sahip parçalarından birisi. E, bu parçada 7-8'lik... ...6-8'lik, 3-4'lük ve 4-4'lük... ...zaman ölçüleri kullanılmış. Ve şimdi dinleyince göreceksiniz... ...geçişler de çok başarılı yapılmış. Yani 7-8'den 6-8'e geçmek... E, ...çok kolay değil. Yani biri Aksakrit'in biri Hı -hı. değil... E, ve bu parça da e, şeyden e, bir yine e, konser albümünden ancak... Snakes and Arrows ha, evet, Snakes turundan and alınmış Arrows. bir DVD'den çekilmiş ama e, zannediyorum sesiyle biraz oynanmış. Evet. E, şöyle e, bateri partisyonu biraz daha ön plana çıkarılmış. Parçanın kendisini arkada duyacaksınız ama... ...burada Nil'in nasıl çaldığını, e, nasıl bir beceriye sahip olduğunu daha iyi duyabilmemiz için... Ee, Nil'i övmek için yapılmış bir video aslında <gülüyor> evet, Hoş bakalım nasıl gelecek kulağa Natural Science'ı dinliyoruz Raştan. Natural Science'ı dinledik Raştan. Bu akşam 10 gün önce aramızdan ayrılan Neil Peart'ı anmak üzere Raş dinledik ee, konum Halit yaparla birlikte ee, program destekçimiz İpek destekçilerimiz İpek Güvenir Ela Bozok ve Efecan Can Bozoğa ve teknik masada Robin Tayara da çok teşekkür ederiz ee, son bir parçayla çıkacağımız bu anonstan anlaşılmıştır ee, ama yine de bir, bir iki ufak eklemek istediğimiz şeyler var özellikle teknik olarak özelliğinden evet. hiç bahsetmedik ne yapıyordun? Evet teknik olarak yani tüm zamanların en iyi bateristi olarak kabul eden de var. Veya ilk üç arasında giriyor diyen de var. E, bence bunun sebebi e, çok farklı bir tekniği var. Bir kere e, çalış şekli e, çok keskin ve e, kısa e, vuruşlarla yapıyor e, şeyini performansını diyelim. Bunun sebebi de farklı bir teknik uyguluyor. Daha ağır bagetler kullanarak hem e, diyaframı hem de kasına aynı anda vuruyor. Dikkat ederseniz hmm. çok e, dikkat edersen çok böyle sert ve keskin hmm. sesler gelir Nilin baterisinden. Hmm. Tabii sadece e, bateri değil ama diğer her türlü vurmalı e, enstrümanda işte e, timbaldi, gong çanı, inek çanı vesaire ne bulursa hepsini şeye eklemiş durumda Hı -hı. bateri setine. Vurmalılar da, evet vurmalılarda yani, her türlü çok şey çalıyor. Çok büyük saatte 360 vardı. derecelik bir e, bateri seti var e, ve bu dönüyor, dönüyor e, döner şekilde yapmış. Dönüyor elektro, bir taraf elektronik e, taraf diğer taraf e, eski klasik bateri diyebilirim. O zaman ee, bir tek şarkı çalarak evet. çıkıyoruz mecburen... ...çünkü vaktimiz kalmadı... ...arada listede bir dört şarkı daha vardı... ...ama evet. ne ile çıkacağız? Ee, şimdi... E, ...Distant Early Warning parçası... ...Grace Under Pressure albümünden... 84 yılında... ...özet olarak... Dokuz numara e, e, da kaydettiğim sebebi... ...güzel gibi gördüğümüz şeylerin... ...aslında bir baskı ve tehdit altında... Yani ...doğa çok güzel... İşte i̇nsanlar güzel vesaire ama çevre kirlenmesi, süper güçlerin e, okyanusun iki kıyısından birbirine yönelttiği nükleer tehditler hep bir baskı altındayız sürekli. Yani güzel dediğimiz her şey aslında e, devamlı baskı altında. Burada da e, yine hem e, bir kızgınlık var insanlığa karşı diyeyim hem de bir yandan da acıma ve merhamet hisleri var. E, Distant Early Warning e, bence en güzel parçalarından biri Rush'ın. O zaman dinleyebildiğimiz kadarıyla dinleyerek e, çıkıyoruz bu akşam. E, Neil Peart'ı andık, Rush dinledik. Halit Yapar'a çok teşekkür ederim ben teşekkür ediyorum. için. E, bu vesileyle e, yani Neil'in hayatımıza bıraktığı izleri için buradan kendisine teşekkür ediyoruz. E, şahsen tanışamadık ama belki öbür dünyada karşılaşır. Teşekkür Kim ederiz. Kim bilir. <gülüyor> distant Early Warning, Rush dinliyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.